Fidye Oruç tutmaya gücü yetmeyen ileri yaştaki ihtiyarlar, şifasız hastalar, farz ve vacip olan oruçlarını tutmazlar. Her gün tutmadıkları oruç için bir yoksulu sabah akşam doyuracak miktarda fidye verirler. Fidye veremeyecek durumda olan fakirlerin Allah'tan af dilemeleri gerekir. Şayet mükellefin mirası varsa fidyenin ödenmesi için mirasçılarına vasiyet etmesi gerekir. Ölen kimsenin mirasçıları tutmadıkları oruçlar için fidye verirler. Buna ıskatı savm denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: Bir mükellef başka birinin yerine namaz kılamaz, lakin onun için yemek yedirebilir. Oruç ıskatı, ölmüş bir kimsenin yerine getirmediği farz oruç borçlarını. Fidye yoluyla düşürmektedir. Fidye ile oruç borcunun düşebileceği Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Bakara suresi 184. ayet Oruca dayanamayan bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik kendisinedir. Oruç tutmanız eğer bilseniz sizin için daha hayırlıdır. İyileşmesi mümkün olmayan hastalar, yaşlılar oruç tutmadıkları günler kadar fidye vermek suretiyle ödemede bulunurlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Bir kimse üzerinde bir aylık Ramazan orucu borcu varken ölürse onun her günü için bir yoksul doyursun. Ölen kimsenin kaza yapması mümkün olmadığı için tutmadığı oruç günü sayısı kadar velisinin fidye vermesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilmiştir. Ramazan orucunun kazası Ramazan ayında oruç tutmak her mükellef için farzdır. Her ne şekilde olursa olsun özürlü veya özürsüz Ramazan orucu bozulduğu takdirde kazasını yapmak da farzdır. Hanefilere göre başlanıp bozulmuş nafile oruçlarında kazası gerekir. Şafilere göre nafile orucun kazası yapılmaz. Malikilere göre ise nafile oruç kasten bozulmuşsa kazası gerekir. Ramazan ayında mükellef niyet etmeden oruç tutmamışsa kaza etmesi gerekir. Yani güne gün olarak tutması gerekir. Niyet edip oruca hiç başlamadığı için kefaret gerekmez. Orucu bozup sadece kazayı gerektiren haller. 1- Çiğ pirinç, un, hamur, ham meyve, zeytin çekirdeği, pamuk, kağıt, taş, toprak, demir, altın ve gümüş gibi genelde yenmesi mutaat olmayan şeyleri yutmak. 2- Çok fazla tuz yemek. Az miktarda tuz yemek kefareti gerektirir. 3- Arka yola fitil koymak veya ilaç aktarmak. 4- Burna ilaç çekmek, kulağa yağ damlatmak. 5- Abdest alırken veya ağzı çalkalarken su yutmak. 6- Ramazan orucuna niyet etmeden unutarak yiyip içmek. Böylelikle orucunun bozulduğunu zannederek daha sonra bilerek yiyip içmek. 7- Dişleri arasında kalan nohut tanesi büyüklüğünde bir maddeyi yutmak. 8- Kendi isteğiyle ağız dolusu kusmak. 9- İmsak vakti geçtiği halde geçmediğini zannederek yiyip içmek. 10. Güneş battı ve akşam oldu zannederek oruç açmak. 11. Zorlamak suretiyle orucu bozmak. 12. Kan yutmak. 13. Hastalık ve yolculuk sebebiyle orucunu bozmak. Orucu bozmayan şeyler 1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek. 2- Kulağına su kaçırmak. 3- Gözlere ilaç dökmek. 4- Gözlere sürme çekmek. 5- Kan aldırmak. 6- Uyurken ihtilam, cünüp olmak. 7- Cünüp olarak sabahlamak. 8- Ağzındaki balgam ve tükürüğü yutmak. 9- İradesi dışında kusmak. 10- Dişleri arasında kalan nohut tanesinden daha küçük şeyleri yutmak. 11- Diş etlerinden çıkan az miktarda kan orucu bozmaz. Çıkan kan tükürdükten sonra fazla ise orucu bozar. 12. Banyo yapmak, suda yüzmek. Su yutarsa oruç bozulur. 13. Misvak kullanmak. 14. İstediği dışında boğazına toz ve duman girmek. Bu konular mezhepler arasında ihtilaflıdır. Genelde unutarak bir şey yemek içmek orucu bozmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem unutarak yiyip içenlerin oruca devam etmelerini buyurmuştur. Hanefilere göre hata ile yiyip içmek orucu bozar. Misal olarak abdest alırken veya denizde yüzerken su yutan kimsenin orucu bozulur. Şafilere göre orucu bozmak kastı olmadığından yanlışlıkla yiyip içmek orucu bozmaz. Malikilere göre unutma veya yanlışlık sonucu yiyip içmek orucu bozar. Orucu bozup kaza ve kefaret gerektiren haller Ramazanda oruçluyken bilerek yemek, içmek, cinsi ilişkide bulunmak. Kaza, bozulan orucun yerine sonradan günü gününe oruç tutmaktır. Kefaret, ceza olarak kasten Ramazanda bozulan bir günlük orucun yerine İki ay veya altmış gün birbiri ardınca oruç tutmaktır. Özrü olmadıkça Ramazan'da başlanmış olan orucu bozmak günahtır. Hem kaza hem de kefareti gerektiren durumların başında oruçlu iken cima, cinsel ilişkide bulunmak gelmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında meydana gelmiş kefaretle ilgili bir örnek delil vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis, şöyledir. Birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip ey Allah'ın Resulü mahvoldum der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de seni mahveden nedir diye sorunca Ramazan-ı Şerif'te eşimle cinsi münasebette bulundum dedi. Bunun üzerine Resulullah bir köle azat edebilecek durumda mısın deyince hayır diye cevap verdi. Resulullah fasıla vermeden iki ay oruç tutabilir misin? Hayır dedi. Altmış miskine yemek yedirecek durumda mısın? Hayır, dedi. Sonra oturdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde hurma bulunan bir sepet getirip dedi ki, bunu tasadduk et. Bunun üzerine o şahıs, bizden daha muhtaç bir kimse var mı ki ona vereyim. Allah'a yemin ederim ki iki dağ arasında Medine'de bizden daha muhtaç bir ev yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem azı dişleri görünecek kadar tebessüm etti ve Git bunu aile efradına yedir buyurdu. Buhari, Müslim bütün fıkıh mezhepleri oruçluyken cinsel ilişkide bulunmanın kefaret gerektirdiği hususunda birleşmişlerdir. Ceza olarak bir köle azat etmek, dünyadan artık kölelik kalktığından mümkün değildir. Kefaret, altmış gün hiç ara vermeden oruç tutmaktır. Buna gücü yetmezse o zaman altmış fakire yemek yedirmek ve o günü kaza etmektir. Özürsüz olarak Ramazan'da oruçluyken yiyip içmenin kefaret gerektirip gerektirmediği hususu mezhepler arasında tartışmalıdır. Hanefilere göre yemek içmek bu hadise kıyasla hem kaza hem de kefaret gerektirir. Şafilere göre kefaret ancak cima, cinsel ilişkide bulunmakta lazım gelir. Cinsel ilişkiden başka sebeplerle kefaret farz olmaz. İtikaf İtikaf, mükellef olan kimsenin niyet ederek camide ibadet etmek maksadıyla bir süre kalmasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girerdi. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bakara suresi 187. ayet. Mescitlerde itikafa çekildiğinde kadınlara yaklaşmayın. Allah, insanlara yasaklardan sakınsınlar diye ayetlerini böylece apaçık bildirir. İtikafın şartları İtikafa giren mükellef olmalıdır. Yani Müslüman, akıllı ve temyiz kabiliyetine haiz olmalıdır. İtikafa niyet etmelidir. Niyet etmeden camide kalmak itikaf sayılmaz. İtikaf bir cami veya mescitte olmalıdır. Bu hüküm erkekler içindir. Kadınlar, itikaf yapmak isterlerse evlerinde bir odada dururlar. Şafilere göre itikaf sadece mescitte yapılır. Evde itikaf yapılmaz. İtikaf üç kısımdır. Vacip, sünnet ve müstehap. Vacip itikaf. Bir kimse itikafa girmeyi adarsa onu yerine getirmesi vaciptir. Sünnet itikaf. Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girmek sünnettir. Müstehap itikaf. Diğer zamanlarda mükellef tarafından yapılan itikaftır. İtikaf için asgari bir süre yoktur. İtikafa girecek mükellef mescitte yer ve içer. Bir zaruret olmadan dışarı çıkamaz. Abdest tazelemek gibi ihtiyaçlar için dışarı çıkabilir. İtikafa giren her anını ibadetle geçirmelidir. Zikir, namaz ve Kur'an'ı okumakla meşgul olmalıdır.